285. konu, sahabelerin Medine'ye dönmeleri, Necaşi'nin Müslüman olduğunu haber verdiklerinde Hazreti Peygamber'in onun hakkında bağışlanma dilemesi, Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edip orada güç ve kuvvet kazandığında biz Necaşi'ye müracaat ederek, Hazreti Peygamber güçlü bir şekilde ortaya çıktı, Medine'ye hicret edip bizim sana bahsettiğimiz kimseleri de öldürdü, biz artık gitmek istiyoruz, izin ver gidelim dedik. Bunun üzerine Necaşi, gidebilirsiniz, dedi ve bize bir gemi tahsis etti ve yememiz için azıklar hazırlattı. Sonra da K. şunları söyledi. Size yapmış olduğum bu iyilikleri arkadaşınıza, Hazreti Peygamber'e, haber veriniz. Ben şu adamımı elçi olarak tayin ediyorum, o da sizinle birlikte gelecektir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun Resulüdür. Oraya vardığınızda bunları da söyleyiniz ve ondan benim için Allah'tan mağfiret dilemesini isteyiniz. Biz Medine'ye doğru yola çıktık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber beni karşıladı ve boynuma sarıldı. Sonra da, Hayber'in fethine mi, yoksa ka, ferin gelişine mi sevineyim, buyurdular. Çünkü bizim oraya ulaşmamız Hayber'in fethine denk gelmişti. Sonra bir yere oturduk. Necaşi'nin elçisi, işte Cafır şahittir, bizim kralımızın kendilerine nasıl davrandığını ona sor, dedi. Ben de Hazreti Peygamber'e, Necaşi'nin bize yapmış olduğu iyilikleri, bizim için bir gemi tahsis edip yolda yememiz için azık verdiğini, onun Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şahitlik ettiğini ve Hazreti Peygamber'den, kendisi için af talebinde bulunmasını istediğini anlattım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalkarak abdest aldı ve üç defa, ey Rabbim, Necaşi'yi bağışla, diye dua etti. Orada bulunan Müslümanlar da, amin, dediler. Bunun üzerine ben, Necaşi'nin elçisine, kralına git ve bu gördüklerini ona anlat, dedim.